Şimdi iki soru var, bir şeytan neden yaratıldı? İki şeytan yüzünden insanlar imanını kaybediyor, cehenneme gidiyor. Sonsuz rahmet sahibi Allah'ın rahmetine, merhametine, adaletine bu yakışıyor mu? Şeytan şerli ve zararlı olduğu için şeytanın yaratılması da zararlı ve şerli olduğunu hükmediliyor. Halbuki şu mevzuyu unutmayacağız. Yani bu bizim konumuzun gidişatındaki üç temel kavramdan birincisi olacak. Halkı şer, şer değildir. Kesme şer, şerdir. Aklında kalması için halka şeker, şeker değildir. Kesme şeker, şekerdir. Yani şerrin yaratılması şer değildir. O şerrin işlenilmesi, onun istenmesi şerdir. Yani burada bir şerin yaratılması var. İkincisi bir de murat var. Yani kesb kişinin kendi işlemesi, kendi istemesi. Allah bize cüz irade vermiş değil mi? Biz ne istiyorsak Allah onu yaratıyor. İmtihan sırrınca böyle. Şimdi buradaki yaratılma külli hayırlara bakıyor. O yüzden biz bir olayı değerlendirirken külli neticeler çerçevesinde değerlendireceğiz. Bir kişiye zararı var diye o olaya zararlı diye hükmedilmez. kar zarar değerlendirmesi yapılır. Mesela bir tane örnek verecek olursak, ateşin binler hayır yönü var değil mi? Bize hizmetkar. Şimdi bir adam ateşi yanlış kullandığı için ondan zarar görse, ateşin yaratılması kötüdür diyebilir mi? Hayır bak ateşin yaratılması kötü değil. Değil mi? Kespişer dediğimiz kişinin o ateşi kendine şer yapması var. Külli olarak değerlendirdiğinde hayır tarafına bakmak lazım. Bir adama elektrik çarptığı zaman elektrik zararlı bir şeydir. Artık dünyadan elektrik kaldırıyoruz. Diyor muyuz? Demiyoruz değil mi? Elektriğin yaratılması hayırdır ama kişinin kendi yanlış işlemesiyle zarar vermesi kişiye ait olan bir şerdir. O yüzden olayı bağlayacak olursak şeytanın, şerlerin yaratılması şer değil. Şeytana uyulması şerdir. Şeytana dinlemek şerdir. Madem biz bunu anladık, bunu kavradık. Şimdi ikinci hususi cümlemizi söyleyeceğiz, kaidemizi söyleyeceğiz burada. Hayırı kesir için şerri i kalil kabul edilir. Yani Büyük hayırlar için küçük şerler kabul edilir. Şimdi bu olay ticarete de böyle aslında değil mi? Ticarette büyük karlar için küçük böyle zararlar, oradaki ödünler kabul edilir. Olaya böyle baktığın zaman mesela ülkemiz sınırlarına biz vatanımızı, bayrağımızı, dinimizi korumak için değil mi? Toplumu korumak için, bekamızı muhafaza etmek için ne yapıyoruz? Askerlerimizi sınıra gönderiyoruz. Lakin düşmanlardan muhafaza derken maddi ve bedeni zararlar olabiliyor. Burada maddi ve bedeni zararlar olmasın. Şehit veriyoruz. O yüzden oraya sınıra insan göndermeyelim, asker göndermeyelim dediğimiz zaman bir şer olmasın diye bu davranışımız düşmanların ülkemize gelip hücum etmesi, istila etmesiyle çok büyük şerlere yol açar mı? Bak küçük şer olmasın diye büyük şerlere kapı açtığın için Büyük hayırlarda yok olmuş oldu. Yani bir zarardan kaçayım derken binler zarara giriftar olmuş oluyorsun. Misal bir tane daha verebiliriz. Parmak kangren olduğu zaman hükümce nedir? Yani eğer o parmak kesilmezse ilerleyince el kesilir. El kesilmezse kol kesilir. Yani o parmağı kesmek aslında şerdir değil mi? İyi bir şey değil ama kolun ve elin gitmesine nispeten küçük bir şerdir. Sen o küçük şer'i kabul etmezsen büyük şer'lere kapı açmış olursun. Eğer o küçük şer'i işlersen el ve kol kalacağı için büyük bir hayır yapmış oluyorsun. Olayı böyle değerlendirebilirsin aslında. İşte kainattaki belalar, musibetler, şer'ler ve şeytanların yaratılması çirkin değiller aslında. Çünkü olayı neticesiyle değerlendirdiğin zaman, künli olarak baktığın zaman o şer gibi görünen olayların arkasında çok hayırlar var. O küçük şer'ler çok büyük hayırlara vesile oluyorlar. Mesela meneklere ve hayvanlara, şeytanlar musallat olmadığı için değil mi? Onlara saldırmadığı için onlarda bir mevki oynaması oluyor mu? Onların makamları sabit, iniş çıkış yok. Ama insanlık aleminde niyayetsiz, sınırsız iniş çıkışlar var yani manevi mertebeler var. Şimdi burada Allah'ın bize vermiş olduğu çok istidatlar var. Bu istidatlar aslında bir tohum gibi. O tohumdan o kabiliyetlerin çıkması için toprağın altında yani bir kimyevi müdahaleye maruz kalması lazım. Toprağın onu sıkması lazım. Haşirat etrafına toplanması lazım değil mi? Mesela zeytin çekirdeğini düşün işte. Suyun ona hücum etmesi lazım. Şimdi zeytin çekirdeği böyle şeylere maruz kaldığı zaman o çekirdekten binler böyle zeytine menşe olacak bir ağaç oluşuyor. O tohum nerede? Zeytin ağacı nerede? Şimdi sen ona birkaç tane zarar gelmesin diye bunları etraftan çektiğin zaman ne kadar büyük bir hayırdan mahrum kalıyorsun değil mi? Hah, i̇şte insanın da o istidat çekirdeği, o tohumu patlaması lazım ki, o kabiliyetler ortaya çıkması lazım ki verilen o mertebelere ulaşsın. Onun için de şeytanlar, musibetler, şerler hucum etmesi lazım ki o mertebelere vasıl olalım. Yani işin özeti şeytan eee belalar musibetler aslında bir sınav kağıdı. sırıkla atlıyorlar ya hani böyle bir işte yüksekte bir çita var. O çita sabit değil mi? Çalışan adam geliyor, gayretli olan adam geliyor, atlıyor, birinci oluyor. Gayretli olmayan, çalışmayan, tembel adam ona takılıp sonuncu oluyor. Bak çita sabitti. Ha şeytan bu işte. Birini birinci yapıyor, birini sonuncu yapıyor. O yüzden olayı değerlendirecek olursak Firavunlardan, Nemrutlardan tut ta peygamberlere, evliyalara kadar çok böyle terakki mertebeleri var ve tedenni, aşağı iniş mertebeleri var. İşte elmas ruhlarla kömür olan ruhlar birbirinden ayrılması için, tefrik edilmesi için böyle bir imtihan gerekiyor. O yüzden de Cenab-ı Hak şeytanı insana musallat ediyor ki bunlar birbirinden ayrılsın. Yoksa yani Ebu Bekir-i Sıddık Radyallah'ın ve Ebu Cehin aynı makamda olacaktı. Şimdi Can alıcı üçüncü hususi cümlemize giriyoruz. Bu da en son bağlam noktası olacak. Kemiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Yani bu da şu sayı çokluğunun kaliteye kıyasla ehemmiyeti yoktur. Burada asıl bakılması gereken mesele o işin aslında neyi? Keyfiyeti, kalitesi, özelliği değil mi? Bunu aslında bir örnekle açıklayıp diğer örneklere geçelim. Şimdi benim elimde kavak ağacından yapılmış olan 100 tane böyle kase olsun, yanımda dursun. Ahşap kase olsun, bir tane de som altından yapılan bir kase olsun. Şimdi sayı çokluğu nerede? Ahşapta. Hangisini tercih edersin? Sayı çokluğunu mu tercih edersin, kaliteyi mi? Değil mi? Som altından yapılmış olan sen o çanağı istersin çünkü neden? Ondaki kalite, ondaki özenlik, ehemmiyet sayı çokluğuna galip geldi. Mesela şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Şimdi tavus kuşunun 100 tane yumurtası olsun. Şimdi bu 100 tane yumurtası yumurta olarak kalırsa tanesi 50 TL'den ne yapar? 5000 TL yapar. Ama bir tavus kuşu da ortalama iyi, besili, sağlam olan bir tavus kuşu 3000-4000 TL. Şimdi biz onları elimizde muhafaza edersek yumurtaları bizim kazancımız 5000 TL olarak duruyor. Lakin belli bir zaman sonra çürüyecekler yok olup gidecekler. Ama ve lakin onlar kuluçkaya yatsa değil mi? Kuluçkaya sonra 80 tanesi bozulsa, 20 tanesi tavus kuşu olsa o 20 tanesi çarpı 3000 TL'den, 4000 TL'den 60.000-80.000 yapar. 60.000-80.000 TL değerindeki tavus kuşu nerede? 100 tane yumurta 5000 TL yapıyor, nerede? Ki olayı böyle ehemmiyet tarafından Keyfiyet tarafından değerlendirsen, 20 tane tavus kuşu sana binler yumurta da verebilir. Demek ki sayı çokluğunun kaliteye nispeten bir ehemmiyeti yok. İşte olayı neticeye bağlayacak olursak, Hz. Ebu Bekir gibi elmas ruhlu keyfiyete kaliteye sahip bir tek insanın yanında Ebu Cehil gibi kömür kalitesiz bin tane insanın cehenneme yuvarlanması hiç de abes değil. Son derece akla makun, adalete ve merhamete uygun. Çünkü ...tüm insanlığa güneş ve ay gibi fayda veren milyonlarca evliya ve binlerce peygamberin yanında milyarlarca küffarın cehenneme yuvarlanması hiç de çirkin değil. Cenab-ı Hak zaten bir haşerat kadar bile onlara değer vermiyor. Hiçbir kalite anlamında kıymetleri yok. Demek ki şeytanların yaratılması... Şer değil. Onun yolundan gitmek, onu dinlemek şer. İnsan kendini ona şerli yapabiliyor. Bak mesela şeytanın varlığı beni gayrete getiriyor. Allah'ın ızasını kazanmak için kulluk bilinciyle yaşıyorum. Ve Cenab-ı Hakk'ın kaliteli, keyfiyetli dediği kullar arasına girmeye çalışıyorum. Doğru mu? Ha. Ama akla şu gelebilir. Ama işte Müslüman ülkede doğmayan insanların durumları nedir? Tebliğin gitmediği insanların durumu ne olacak? Yani fetret döneminde yaşayan insanların hali ne olacak? Biraz sabır. O da diğer videoda.